ben kıyamet için ne hazırladım? قال حب Ben kıyamete Allah ve Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sevgisini hazırladım. Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyorum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam "Fe innaka ma'man ahtabte." Böyleyse sen sevdiğinle berabersin. Sahabe diyor ki vallahi o gün bu hadisi duyduğumuz gibi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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı veya kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi sakın Allah Resulü'nü o şekilde çağırmayın. Yani Ya Muhammed, Ey Muhammed, Ey Ebul Kasım şeklinde seslenmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ya ne deyin? Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü, Ya Yallah, Ey Allah'ın Nebisi şeklinde seslenin diyor. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle Ey iman edenler! Seslerini Seslerinizi